1923 yazında, Orta Doğu'da yaşanan hayat ve egemen politika hakkında daha sahih ve ayrıntılı bilgilerle donanmış olarak Kudüs'e döndüm. Sadık arkadaşım Yakup Duhan, beni komşu Ürdün emiri Abdullah'la tanıştırdı. Emir Abdullah beni ülkesine davet etti. Böylece ilk kez bir bedevi ülkesini yakından görmek fırsatını elde ettim. Eski Filadelfiya şehrinin yıkıntıları üzerine kurulmuş olan başşehir Amman, o sıralar nüfusu altı bini geçmeyen küçük bir kasabaydı. Sokakları Filistin'de çok az rastlanan bedevilerle doluydu. Açık bozkırların gerçek bedevileriyle, Bağımsız savaşçılarla, Deve çobanlarıyla. Caddelerinden dört kulade atlar geçip giderdi. Herkes silahlıydı. Kuşaklarında hançerleri, Sırtlarında tüfekleri vardı. Şehrin küçük, Ama canlılık ve harekette büyük şehirlerdeki pazarları geride bırakan, sevimli çarşısından Kafkasyalıların öküz arabaları geçerdi ağır ağır. Şehri aslında 19. yüzyılda Rus işgalinden kaçarak bu ülkeye göçen Kafkasyalı Müslümanlar kurmuştu. Şehirde uygun bir bina bulunmadığı için Emir Abdullah o sıralar Amman'a hakim bir tepede kurulu kamp çadırında yaşıyordu. Ötekilerden biraz daha büyük olan kendi çadırı, çadır bezinden perdeler çekilerek elde edilmiş son derece çıplak odalardan ibaretti. Bu odalardan birinde bir köşeye üzerinde yatılan siyah bir ayı kürkü serilmişti. Konukların kabul edildiği odada, yerde, halının üzerinde oturulunca yaslanmak için kullanılan gümüş kakmalarla süslü bir çift deve semeri vardı. Emir'in baş danışmanı Dr. Rıza Tevfik Bey ile birlikte çadıra girdiğimiz zaman, içeride üzerinde brokar kumaştan gösterişli bir elbise bulunan, kuşağına altın kabzalı bir hançer sokulu bir zenci uşaktan başka kimse yoktu. Doktor Rıza Tevfik Bey bir üniversite hocasıydı ve Mustafa Kemal devriminden önce Türk hükümetinde üç yıl süreyle marif vekilliği yapmıştı. Doktor Rıza Tevfik Bey, Emir Abdullah'ın birkaç dakika sonra çadırda olacağını söyledi bana. Şu anda bazı bedevi reisleriyle, Necidlilerin güney yurdüne yaptıkları son saldırıyı görüşüyordu Emir. Doktor Rıza'nın dediğine göre, yüzyıllar boyunca İslam'a sokulmuş mistik hurafelere ve velilere tapınma sapıklığına şiddetle karşı çıkan bu Necidli Vehhabiler, Puritanların Hristiyanlık dünyasında oynadıkları role benzer bir rol oynuyorlardı İslam dünyasında. Vehhabiler, aynı zamanda liderliğini Emir'in babası Hicaz Melike Hüseyin'in yaptığı Haşimi ailesinin de amansız düşmanı durumundaydılar. Doktor Rıza'ya göre, Habilerin dinsel görüşleri öyle ilk ağızda reddedilemezdi. Gerçekte bu görüşler, diğer İslam ülkelerinde büyük kitlelerin paylaştığı yaygın inançlardan çok daha yakındı Kur'an'ın ruhuna. Bu nedenle de Vehhabi hareketi, Müslümanların kültürel hayatında zamanla hayırlı etkiler ortaya koyabilirdi. Ne var ki, bu insanların aşırı fanatizmi, Vehhabi hareketinin diğer Müslümanlar tarafından tamamen anlaşılmasını biraz zorlaştırıyordu. Hareketin bu zaafı da muhtemel bir Arap ittifakından ürken, belirli çevrelerin hoşuna gidiyor olmalıydı. Kısa süren bir bekleyişten sonra emir yumuşak rugan terliklerini süreyerek içeri girdi. Kırk yaşlarında, orta boylu, kısa kumral sakallı bir adamdı. Yürürken beyaz yün kumaştan abayesinin altında beyaz ipek entarisinin hışırtısı işitiliyordu. Ehlen ve sehlen, dedi. Bu zarif Arap selamını ilk kez işitiyordum. Emir'in kişiliğinde çekici, büyüleyici bir şey vardı. Güçlü bir mizah duygusu, sıcak bir ifade tarzı ve hazır cevaplık. O günlerde tebaası arasında neden o kadar çok tutulan bir lider olduğunu anlamak zor değildi. Birçok Arap kabilesi onun Türklere karşı İngilizlerin kışkırttığı başkaldırma hareketinde oynadığı rolden hoşnut değildi. Bu yoldaki girişimlere Müslüman'ın Müslüman'a ihaneti gözüyle bakılıyordu çoğu şehirlerde. Ama Emir, Siyonizm karşısında Arap davasının bir numaralı savunucusu olarak yine de belli bir prestij sağlamıştı kendine. Ve izlediği politik çizgide görülen kaypaklık ve dönekliklerin ismini, tüm Arap dünyasında tiksinti uyandıran bir isim haline getireceği günler henüz oldukça ilerideydi. Siyahi hizmetçinin elden ele gezdirdiği küçük fincanlardan kahve yudumlarken, herkesin silah taşıma serbestisi içinde olduğu, kendi kabilesinin geleneklerinden başka bir kural tanımadığı bu ülkede karşılaşılan idari güçlüklerden söz ediyorduk. Aradaki iletişimi zaman zaman akıcı bir dille Fransızca konuşan Doktor Rıza sağlıyordu. Fakat, dedi Emir, Araplar sağduyu sahibi insanlardır. Bugün Bedeviler bile eğer yabancı yönetimlerden bağımsız olmak istiyorlarsa, eski kanunsuz yollardan vazgeçmek zorunda olduklarını anlamaya başlıyorlar yavaş yavaş. Sık sık işitmek zorunda kaldığınız kabileler arası kan davaları giderek yatışıyor bugün. Emir, hiç denecek kadar küçük bahanelerle birbirine savaş açan huzursuz, dik başlı bedevi kabilelerinden söz etti bir süre. Böyleleri arasında çıkan kan davaları çoğu zaman kuşaklar, hatta yüzyıllar boyunca sürüyor ve bazen neredeyse ilk sebep unutulduktan sonra bile yeni kan dökmelerle, yeni yıkımlarla tazelenerek babadan oğula uzayıp gidiyordu. Bu kıyımı barışla sonuçlandırmanın bir tek yolu vardı. Eğer son kurbanı veren kabileye mensup bir genç öteki kabileden bir bakire kaçırır da onunla evlenirse, gerdek gecesi akan kan ki bu mücrim kabilenin kanıdır, sembolik olarak işlenen cinayetin bedeli sayılır ve kan davası da böylece sona ererdi. Zaman zaman düşman iki kabilenin gücünü tüketerek kuşaklarca sürüp giden kan davası tarafları artık bu işe devam edemeyecek kadar güçsüz bırakırdı. Bu durumda kız kaçırma olayını düzenleme işini üçüncü bir kabileye mensup aracı bir kişi üstlenirdi. Ben bundan daha alasını yaptım, dedi Emir Abdullah. Güvenilir kimselerden, ülkeyi dolaşarak düşman kabileler arasında sembolik kız kaçırma olayları tertipleyip evlilikler akdiden özel kan davası komisyonları kurdum fakat dedi sözünün burasında göz kırparak Bu komisyonların üyelerine her zaman bakirelerin seçimi konusunda son derece dikkatli olmalarını öğütlerim Çünkü damadın muhtemel hoşnutsuzluğu yüzünden aile içinde yeni kan davalarının çıktığını görmek istemem Bölmelerden birinin önünde 12 yaşlarında bir çocuk belirdi Bulunduğumuz loş bölmeyi hızlı ve sessiz adımlarla geçti ve dışarıda bir hizmetçinin binmek için hazır tuttuğu, zıplayıp duran atı durdurmaksızın ustalıkla üzerine atladı. Bu emirin en büyük oğlu Talal'di. Onun ince bedeninde, çevik bir hareketle sıçrayıp atın üzerine kurulmasında, parlayan gözlerinde bir arabı kesin çizgilerle Avrupalı'dan ayıran, kendisi olmak, Açık ve aldatmacasız bir biçimde kendi kaderi, kendi hayatıyla doğrudan temas halinde bulunma olgusunu gördüm yeniden. Bakışlarımdaki hayranlığı fark eden Emir, bütün Arap çocukları gibi dedi. O da kafasında bir tek düşünceyi, özgürlük düşüncesini yaşatarak büyüyor. Biz Araplar kendimizi hatasız, kusursuz insanlar olarak görmeyiz ama hatalarımızı kendimiz işleyelim, onlardan kaçınmayı kendimiz öğrenelim isteriz. Tıpkı bir ağacın santim santim uzayıp göğe doğru nasıl yükseleceğini kendiliğinden öğrenmesi ya da suyun akarken en uygun yolu kendiliğinden bulması gibi. Erdem sahibi olmayan insanlar tarafından erdemli olmaya zorlanmak istemeyiz. İktidar, silah ve paradan başka bir şeyi olmayan dostlarını ki bu dostlar da dost olarak muhafazası pek öyle zor kimseler değildir. Yarı yolda bırakmaktan başka bir şey bilmeyen insanların vereceği ahlak dersine karnımız tok. Maddi imkansızlıklar yüzünden sonuna kadar Filistin'de takılıp kalmak niyetinde değildim. Ama bu sefer de yine bana yardıma koşan Jakob Döhan oldu. Oldukça yaygın bir üne sahip eski bir gazeteci olduğu için Avrupa basınıyla yoğun ilişkileri vardı. Birer tavsiye mektubu yazarak biri Hollanda'da, diğeri İsviçre'de iki küçük gazeteyle temasımı sağladı. Bu gazeteler için bedeli Alman gulden'i ve İsviçre frangı olarak ödenmek üzere birer seri makale yazacaktım. Büyük maddi kaynaklara dayanmayan bu taşra gazetelerinin ücret bakımından tatminkar olamayacakları açıktı. Fakat sade ve külfetsiz yaşamaya alışkın biri olduğum için, onlardan aldığım para bana Orta Doğu'da yapmayı düşündüğüm gezi için yeterli göründü. Önce Suriye'ye gitmeyi düşünüyordum. Fakat düşman bir halkın üzerinde sultalarını daha yeni kuran Fransız yetkilileri, bir Avusturyalıya, bir eski düşmana vize vermekte isteksiz görünüyorlardı. Bu durum tasarılarım için ciddi bir engel teşkil ediyordu. Fakat bu konuda yapabildiğim bir şey de yoktu. Bu nedenle Hayfa'ya gidip, oradan bir gemiyle gezi programımda zaten belli bir yeri olan İstanbul'a gitmeye karar verdim. Kudüs'ten Hayfa'ya giderken, Trende başıma büyük bir felaket geldi. Cebine cüzdanımı ve pasaportumu koyduğum ceketimi kaybettim. Geriye kala kala pantolonumun cebindeki birkaç gümüş para kalmıştı. Parasız ve pasaportsuz İstanbul yolculuğu düşünülemezdi artık. Yapabileceğim tek şey otobüsle Kudüs'e dönmekti. Üstelik dönüş parasının da her zaman olduğu gibi Kudüs'e vardığımızda Dorian tarafından ödenmesi gerekiyordu. Bu arada Kahire'deki Avusturya konsolosluğundan Çünkü o sıralar Filistin'de konsolosluk yoktu. Yeni bir pasaportun Hollanda ve İsviçre'den de yeniden küçük bir miktar paranın gelmesi için haftalarca bekleyecektim.